Efektif Pass Hazırlayan ve sunanlar Volkan Ağır ve Utku Göker Küçük Hepinize iyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Açık Dayı'nın spor köşesi Efektif Pass'a hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ben Volkan. Ben Utku. Bu haftaki programı iki ana konuya ayırmaya karar verdik. Bir tanesi Euro Basket 2013'te. Ee, dün akşam oynanan finalin ardından Fransa'nın zafere yürüyüşü diyebiliriz. Diğeri de yine dün akşam e, vuku bulan bir başka olay beşiktaş Galatasaray derbisi 90 artı 2. dakikadan sonra olanlar belki de derbiden hemen 2,5 saat önce 3 saat önce başlayan olaylar diye kararlaştırdık. Aynen öyle. Ee, açıkçası tam bir ihmaller silsilesinin sonucu dün akşam olan olaylar bir seyirci rekoru kırıldı. Önce ondan bahsedelim. 76.127 seyirci 127 127 seyirci maça gitti. Ancak 76.127 biletli seyirci değil. Yaygın kanının aksine kombine sahibi olan taraftarlara bir bilet hediye kampanyasıyla o sayıya ulaşılmış oldu. Ve tabii ki bu sayıya ulaşılmasının yanında güvenlik önlemlerindeki eksiklikler çok ciddi göze battı. Maça girişlerde örneğin aramaların yapılmaması bile söz konusu olmuş. Biletlerin kontrolünde çok tedbirli davranılmaması söz konusu olmuş. Yani maça gidenlerin sözleri bu yönde. Yani maça silah bile çok rahat şekilde sokulabileceği iddia ediliyor. Ve bu da 76 bin insanın bir araya geldiği bir ortamda hakikaten her türlü tehlikeye ortam hazırlayan bir durum olarak gözüküyor. Dediğin doğru 2,5 saat önceden aslında tüm bu olayların tohumları atılmıştı toprağa. Evet yani şöyle bir aslında toparlamaya çalışmaya çalışsak bile zorlanıyoruz. Zira her dakika bir son dakika açıklaması geliyor. Bir işte kulüp yöneticisinden, evet. bir bakandan, bir işte medya mensubundan ya da bir taraftarın çektiği bir fotoğraf görüntüsü bir anda gündeme düşüyor ve bir anda her şey... Yine bu iletişim çağında birbirine karışıyor ve toparlamakta biraz da zorlanıyoruz. Belki şu anda da aktaracağımız şeylerde de birbirine geçişli karmaşık Hı. şeyler olabilir. Toparlayabildiğimiz kadarıyla yani olayları biraz daha öncesinden belki de kendi hikayem üzerinden başlatarak sizlere aktarmaya çalışayım. Maç öncesi bir işte Twitter aleminde ne dönüyor, ne bitiyor, artık maça Twitter ile ısınıyoruz. Ya da işte arkadaş arasındaki sohbetlerle değil de Twitter'da dönen geyiklerle belki ısınıyoruz artık. Ee, orada e, Açık Gazeteli'nde spor köşesini yapan Alp Ulogay bir e, tweet paylaştı bir hanımefendinin. ''Hayatımda daha önce bir derbiye bu kadar rahat girmemiştim, hiç güvenlik yok, kimse beni aramadı, biletimi sormadı.'' rahat rahat elim kolumu sallaya sallaya girdim diye bir tweetle dönmeye başladı. Benim e, bu derbideki yaşananlara dair e, muhtemel e, güvenlik zafiyetine dair aldığım ilk duyum. Evet. Maça giden bir insan. Ondan sonrasında e, maç devam ederken gördük ki bir kısım tribün kendi içinde kavga etmeye başladı ve ne hikmetse Ee, polis de hiç oraya müdahale etmedi. Bunu eklemek lazım. Yani herhangi bir küçük karmaşalı tribün olayında bile eee 5 kişi, 10 kişi de birbirine girse muhakkak oraya bir polis müdahalesi olur. Onlar bir ayrılır, bir şeyler. Özel güvenlik de har dahiste tabii. Tabii, tabii o, o da var. Çünkü e, hepimiz biliyoruz ki tribünlerin içinde siviller var. Bunu çok yani. kez gördük, şahit olduk. İşte maçı izliyormuş gibi yapıp işte arkadaşımın yanına geçiyormuşum şeklinde davranıp elindeki telsizlerle e, olayların bulunduğu ya da olay çıkabilecek yere doğru ilerlerler. Yani burada böyle bir olayın olmadığını gördük. Ki yayıncı gururluş da bunu gösterdi. Bir süre ondan sonra geri aldı. Fakat no, ne oluyorsa ne bitiyorsa e, 90 artı sonra bir futbolcunun kırmızı kart görmesini bahane ve hakemin kötü yöntemini bahane göstererek e, bir Taraftar grubu içeri girmeye başlıyor. Bunlar Kuzey kale arkası tarafında oluyor. Yani iki kale arkası var. Kuzey kale arkası dediğimiz ekran bakışına göre sol tarafta kalan. Evet. Zaten olayları, maçı bir daha ederseniz ilk girişlerin orada olduğu, kavganın da sol çapraz kapalıyla açığın birleştiği alanda olduğunu görüyoruz. Sonra bazı dedikodular ortaya atılıyor. Kuzey Kale arkasında bulunan taraftar grubu 1453 kartalları bu olayı başlattı diye. Sonra tabii ki hani bir iddia olarak bu e, ortaya çıkıyor ki bugün işte bir basın açıklaması da yaptılar, röportaj da verdiler, Radical.com'da yayınlandığı üzere bizim bunlarla alakamız yok. Sadece e, biz çarşıya karşı bir kurulmuş grup olarak gösteriliyoruz. Ee, bu yüzden bizim üzerimize kalıyor. İşte, gezi protestolarından sloganlarını atmıyoruz diyorlar ve olaylar buraya geliyor. Ee, dün gece bu dedikodular dönerken yayıncı kuruluşa İçişleri Bakanı katılıyor. Hı hı. Diyor ki 76 bin kişinin olduğu tribünün önünde tel örgünün olmadığı yerde hiçbir güvenlik gücü buna engel olamaz. Şimdi İçişleri Bakanı olarak katılıyor ülkenin selahiyetini, güvenliğini, ülke içindeki bu tür olayları engellemekteki en tepede yetkili insan ben bunun önüne geçemezdim zaten diyor. Yani istifa mektubunu aslında imzalamış oluyor kendi kendine. Doğru, evet. Sonra gençlik ve spor e, müdürü çıkıyor. Diyor ki biletsiz kişiler girmiş içeri, kapılar kırılmış, e, işte tribünde eee Bu kadar kişinin girmesine engel olmak kolay değil. Polisin içeride olması lazım. Bundan sonraki maçlarda özel güvenlikte olacak iş değil diyor. Sonra e, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geliyor Hüseyin Çapkı'dan. Diyor ki biletli seyirci girmedi ama turnikeler kapalıydı. Biz de biletlerin barkod kısmını yırtarak evet. girişleri sağladık. Stadyumlarda polisin olması gereklidir diyor. Özel güvenlikle olacak iş değil diyor. Bugün öğlen saatlerinde Suat Kılıç Gençlik ve Spor Bakanı bir açıklama yapıyor. Bundan 3 yıl önce kulüplerin isteğiyle stadyumlardan geri çektiğimiz polislerin yerine gelen özel güvenliklerin e, iş yapamadığını görüyoruz. Bu yüzden de polislerin stadyuma girişini tekrar hızlıca gündeme almamız gerekiyor deniyor. Stadyumlarda Ağustos'un başında Ee, polislerin görev yapması gündemi gelecek diye de bir haberin yer aldığını tekrar hatırlatalım. Yani dediğim gibi aslında e, bu olayların ortaya çıkmasındaki ihmaller az önce de ben saydım. Bunun dışında şunları da ekleyebiliriz. Örneğin boş tribünlerdeki araların, boşlukların boş olması gerekiyor kurallara göre. Ancak dolu. İşte stada girişlerde biletlerin usulünce kontrol edilmemesi gerçeği ve e, bütün eee iktidar temsilcilerinin de hemfikir olduğu üzere güvenlik tedbirlerinin artırılması gerektiğine evet. bağlanıyor bu durum. Bu arada hatırlattın merdiven arası boşlukların hı hı. ya da tribünler arasındaki merdivenlerin boş kalması mevzuatı 2013-2014 sezonu Spor Toto Süper Lig müsabakaları hı hı. statüsünde madde 8'de apaçık bir şekilde yazılmış. Yani ancak evet. bu bunun uygulanmadığını bu maçta görüyoruz. Ben kendi Şahit olduğum birçok maç var ki tribünde olduğum maçlarda maçın başlaması için ki 5 dakika geç başlayan derbiler de oldu bu nedenle lütfen tribünlerdeki merdiven borçluklarının aralarını serbest bırakın. Bunun nedeni işte tribünleri hizaya çekmek falan, işte aralardan polis koşuşturacak falan değildir aslında. Bunun nedeni tamamen herhangi olağanüstü bir durumda insanların rahat bir şekilde merdiveni kullanarak Mesidir? Aynen öyle. Sırf e, sırf e, usulünce uygulanmayan kural bu değil. E-bilet e adı verilen bir uygulamamız vardı. Ve bu yıl itibariyle, bu sezon itibariyle 3 e, pilot ilde bunun uygulanması planlanıyordu. Bu illerden bir tanesi de İstanbul'du. Ve bu derbiydi aslında baktığımızda. Bugün bırak E-bileti. E'si olmayan biletler, R bile sahip olmayanlar stada elini kolunu sallayarak girdi. E, yani kendi koyduğu kuralı uygulayamayan bir sistem var burada baktığımızda. Ve bu sistem öneri olarak, çözüm önerisi olarak güvenliklerin arttırılmasını öne sürüyor. Açıkçası baktığımızda devlet veya diğer diğer tüm iktidar unsurları diyelim sahip oldukları dilin hegemonyasında ötekileri, halkı ve taraftarı nesneleştirmeyi kendine şiar edinmiş bir vaziyette ve kendi söylemlerini ötekine dikte ettirerek tek doğru çözüm bu olduğunu ve tek gerçek olayın da bu olduğunu öne sürerek Ee, bir şeyleri e, kamuoyuna yansıtmakta. Sanırım bu durumda yapılması gereken e, taraftarın, halkın e, kendi dilini yaratarak bu e, şiddeti yaratan unsurun gerçek temeline inmesi ve çözüm önerilerinin de bu yoldan e, öne sürmesi, e, önermesi olarak görülebilir. Bugün baktığımızda İngiltere'de Premier League'e geçiş sürecinde e, şiddetin futboldaki e, şiddetin tanımlanmasını yapan her ne kadar iktidarsa bunun, e, bu tanım sonucu ortaya çıkan çözüm önerilerinden en çok etkilenen de halkın ta kendisi olduğu baktığımızda. Ve bugün de benzer uygulamalarını yine Türkiye'de kendisini göstermesi söz konusu olabilir. Yani iyi bir örnekten geldin. Ben de o örnekten yola çıkıp şöyle bağlayacağım. Heysel faciasıdır. Evet. Bu olayların başlangıcı olarak gösterilen bir bir de Hizboro faciasıdır. Evet. Hizboro faciasının 20 yıl sonra nasıl bir e, kumpasla Hı -hı. E, bir tiyatro olduğunun ortaya çıktığını gördük. Bunu yani. bütün devlet kurumları, o kişiler dahil olmak üzere itiraf ettiler ve suçlarını kabul ettiler. O kumpasın ardından işte bugünkü o Premier League tribünlerinin işte modernize edilmiş halini gördük. Aynı şeyi bugün hem Twitter'da hem başka mecralarda birçok yerde herkesin dile getirdiği bu olayların bir komplo sonucu ortaya çıktı ve Tesadüfen de Gezi Parkı olaylarında büyük bir şekilde öne çıkmış olan Beşiktaş'ın taraftar grubu olan çarşının bulunduğu bir stadyumda ortaya çıkmış olması da ayrıca bir komplo. Evet, iddiaları güçlendiriyor. Teorifini güçlendiriyor bana, kaldığı, hı hı. bana kalırsa. Ki şöyle bir şey de var. Bundan birkaç hafta önce yanılmıyorsam Balıkesir Spor'un maçında da ya da alt kümelerde... Fethiye Balıkesir olabilir mi? Evet, aynen. Muhtemelen odur. Alt kümede oynanan bir maçta benzer bir şekilde olaylar hı hı. vuku buluyor, sahaya taraftar giriyor ama hiçbir şekilde bu kadar büyütülmüyor veya işte başka şeyler olmuyor. Yani bugün bu olayın bu kadar büyütülmesini ve daha önce başka takımlar arasında olan maçlarda da taraftarın sahaya girmesine karşın maç sonunda bu kadar devlet kurumlarının işe müdahil olmadığını... Hı hı ve hepsinin aynı ağızdan polis gerekli artık stadyumlarda demediğini hatırlatalım. Ama bu maçta nedense böyle bir olay oluyor maç biterken ve sonrasında da hepsi birazdan e, bir ay önce çıkmış bir haberi artık uygulamamız gerek şeklinde bir e, söz birliğiyle e, meşrulaştırma, kamuoyu evet. yaratma e, yöntemi kullandıklarını ben şahsen düşünüyorum. Bu olaylar yani gençlik ve spor müdürü biliyorsa ki iki buçuk saat önce maçtan önce bütün kapılar kırılmış, biletsiz giriş olmuş. Bunun bilgisine sahipse o maç neden oynatılıyor? Merdivenler boş değilken maç nasıl başlatılıyor? İşte Biletsiz seyirciler nasıl girebiliyor içeri? Bütün, hiçbir gazeteci de hiçbir girişe girip bunu görmedi mi? Bunun fotoğrafını çekmedi mi? Ya da e, bugün Fanatik'te okuduk. Cem Dizdar'ın yazısında Çevik Kuvvet demiş ki kendisine çarşı kapıları patlattı. Çarşının kendi girişinde bulunan madem Çevik Kuvvet bunu biliyor. Çevik Kuvvet neden patlak kapıdan girişin yapılmasına izin nasıl veriyor? Yani polis teşkilatı, işte stadyum görevlileri vesaire vesaire kulüp yetkilileri yani maçın başlamasına nasıl izin veriyorlar? Bunu anlamak çok güç. Ee, son olarak şöyle diyeyim, tamamlayayım bunu. Bugün Fikret Orman bir açıklama yaptı e, ve dedi ki olimpiyat stadında derbi oynanması veya böyle büyük organizasyonların yapılması artık mümkün değil. Bunu gördük dedi. Yani bunu ben maçlarımı olimpiyat stadında oynayacağım diyen takımın başkanı söylüyor. Bir, niye o zaman o stadyuma gittin? İki, bütün devlet olarak hem Euro 2020'ye, aday gösterdiğimiz stadyum olimpiyat Stadyumu evet. hem de olimpiyatları yapacağımızı iddia ettiğimiz stadyum evet, evet. olimpiyat Stadyumu Çok manidar oldu yani, yani olimpiyat stadında bu olayın olması. Evet yani hem de kaybedildiğine Hı -hı. iki hafta sonrasında böyle bir olay gerçekleşti. Yani tamamen bir karmaşa kaos hali olduğunu ben düşünüyorum burada. Sonucunun nereye varacağını bilmiyorum. Muhtemelen taraftarlar sütlanacak ve polisler Bundan bir ay sonra çıkarılacak hemen mecliste yakında görevine başlayacak. Çıkarılacak hemen kanunda çünkü bugün yine Suat Kılıç dedi ki bu kanunu tekrardan bir yenileyeceğiz. Hı hı. Tekrar gündeme getirip işte koyacağız 6.272'yi dediler. Ee, bundan bir ay sonra polisler herhalde stadyumun içinde olacak vesaire vesaire. Ve sınıfsal bir temizlenmenin de ilk adımı atılmış olacak gibi gözüküyor şu evet. aşamada. Ee, aslında vaktimizin birazcık üzerine aşarak da Bu konuyu tamamlıyoruz. Eurobasket 2013'teki Fransa mucizesine belki de Fransa'nın muhteşem başarısına diyelim ee, söz etmeden e, geçemeyeceğiz. Tony Parker'ın liderliğinde hı hı. Fransa final maçında Litvanya'yı 80-66 yenerek... Yani. Kupaya uzandı tarihinde ilk kez. Evet 2011'deki şampiyona da ikinci olmuşlardı. Bu sefer kupaya uzandılar. Tony Parker finalde çok e, aktif olamadı. Çünkü üzerinde yoğun bir savunma baskısı vardı. 12 sayıda kaldı kendisi. Ancak Nicola Batum 3 üçlükle e, maçı koparan isim, isim oldu ki maçın ikinci çeyreğindeki e, büyük Fransa serisi. E, 21-3'lüklü e sanırım. E, maçın Fransa'ya gelmesine yardımcı oldu. Turnuva 5'i de Tony Parker, Goran Diragic, Bogdanovic, Klaza ve Gasol'den oluştu ve Fenerbahçe ülkelerden iki oyuncunun girmesi de enteresan bir detay olarak kayıtlara geçti. Bu turnuva sonrasında Fransa ve Litvanya ile birlikte 3. İspanya, 4. Hırvatistan ve Slovenya, Ukrayna ve Sırbistan önümüzdeki yıl düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'na doğrudan katılmaya hak kazandı. Katılamayan ülkeler Wild Card için bir başvuruda bulunacaklar. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'de. Türkiye'nin bu alandaki rakipleri de Rusya, Yunanistan ve İtalya olabilir. E, tabii İtalya'nın ilk 7'ye giremeyerek bu hakkı elde edememesi Türkiye adına biraz dezavantaj olarak görünebilir. İtalya çünkü seçilebilir bir ülke olarak görünüyor diyebiliriz. E, turn, Turnuvada bunun dışında e, şöyle söyleyebilirim ki bazı koçlar çok ön plana çıktı. Boziler Malkovich gibi Slovenya'ya önemli başarı kazandırdı. E, Gentile gibi İtalya basketbolunun geleceği olan bir ismi yakından izledik. Hakan Son gibi İsveçli, Sergey Karasev gibi Rus oyuncular takımları çok iyi olmasa bile kendini göstererek bu turnuvada önemli iz bıraktılar diyebiliriz. Ve Finlandiya'yı da unutmayalım. E, Finlandiya'nın bize son, yaşattığı heyecanı e, son iki turnuvada 9. oldular. Lazım. 2011'de evet. de böylelerdi. Şimdi de çok iyi bir turnuva çıkardılar. Yunanistan'ın düşüşü 5 e, turnuva sonra çeyrek final göremedi. Rusya tarihinde ilk kez ilk turu geçemedi. So Sovyetler Birliği'nden gelen döneminde. Böyle enteresan detaylar vardı yani. Evet. Fransa'yı başarısından dolayı tebrik ediyoruz. Programı tamamlamadan önce dün ölüm yıldönümü olan Fikret Kızıloğu saygıyla anıyoruz. Bu kalp onu unutmuyor. Efektif Pass'tan kendisine saygılarımızı ilettikten sonra programı tamamlıyoruz. Twitter.com Taksim Efektif Pass'tan programa dair bilgileri edinebilirsiniz. Ben Volkan Ağır. Ben Utku Göker Küçük. Haftaya görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Effective Pass Hazırlayan ve sunanlar, Volkan Ağır ve Utku Göker Küçük